Öykü boyunca karşımıza çıkan karakterler hep aynı zamanda birer okurdurlar. Bunların arasında sıradan olanlar, iyi ve eleştirel olan okurlar, kötü ve sansürcü okurlar, kısaca her türünden okur vardır. En kötüleri sansürcü olanlardır. Bu grup iki rahiple temsil edilir. Bir tanesi Don Kişot'un köyünün rahibidir. Sözüm ona niyeti de iyidir. Don Kişot'un kapıldığı şövalyelik çılgınlıklarından kurtulup köyüne... ...eski hayatına dönmesini sağlamak. Ama bunun için seçtiği yol hiç de ikna edici değildir. Rahip'in yöntemine göre Don Quixote'un kütüphanesindeki bütün kitaplar yakılmalıdır. Böylece Don Quixote da onları unutup tekrar ruh sağlığına kavuşacaktır. O kütüphane ki Don Quixote gibi bir karakterin maddi durumu göz önüne alınırsa... ...çünkü Don Quixote Hidalgo denilen son derece mütevazi bir toprak sahibidir... Uzun bir çaba ve fedakarlığın sonunda ortaya çıkmış olmalıdır. Ama rahip kararlıdır. Yardakçısı berberle birlikte Don Quixote'un kütüphanesine girerler ve kitapların çoğunu yakarlar. Arada yakmaya kıyamadıkları da yok değildir. Hatta bunlardan bir tanesi bizatihi Cervantes'in yarım bıraktığı bir pastoral roman olan Galatea'dır. Ama gene de kitap yakmak kitap yakmaktır. Ve 16. yüzyılda birçok hümanizmacının canını yakmıştır. Canını yakmıştır derken gerçekten canını kastediyorum. Çünkü kitapların yanı sıra yazarlarının da yakıldığı olaylar biliyoruz. Rable'nin bile hem kitaplarının hem de kendisinin yakılmasından kıl payı kurtulmuş olduğu söylenir. Üstelik de Sorbona karşı kilisenin müdahalesiyle. Her neyse bu kitap yakma eylemi asla beklenen sonucu vermez. Bütün kitap yakma eylemlerinin sonuç vermediği veremeyeceği gibi. Çünkü Don Kişot artık o kitapları benliğine kazımıştır. Don Kişot'un kendisi bir kitaptır zaten. Nitekim bu olaydan sonra Don Kişot Sancho Panza'yı kandırır ve tekrar yola çıkarlar. En iyi okura bir örnek vermemiz gerekirse bu herhalde katedral heyeti üyesi olmalıdır. Bu bilge kişiyle Don Quixote, gene rahip ve berberin düzenlediği türlü hilelerle kandırılıp bir kafesin içine hapsedilip köyüne geri götürülürken tanışır. Bu okurla giriştiği sohbetten vardığımız sonuç, katedral heyeti üyesinin edebiyat konusunda Cervantes'in fikirlerini temsil ettiğidir. Çünkü katedral üyesi şunu söyler. İyi edebiyat, hoş bir üslup ve yaratıcı bir zekayla mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın şekilde yapılan edebiyattır. Çünkü böyle yazılmış kitaplarda serbest anlatım yazarın epik, lirik, trajik, komik olabilmesine, şiir ve hitabet ilimlerinin bütün o hoş ve tatlı sanatlarında yeteneğini göstermesine imkan verir. Çünkü destanlar mansum olabilecekleri gibi mensur da olabilirler. Bu sözler Cervantes'in edebiyat hakkındaki fikirlerini seslendirir diyorum. Çünkü Don Quixote'da Cervantes hiçbir söz, söylem, fikir ve inancın mutlakiyetini savunmadığı, üstelik bunlardan herhangi biri bir üstünlük kazanacak gibi olduğunda onu yıktığı gibi, yaratıcı muhayyelerinin ifade biçimi olan edebiyat türlerinin de hiçbirine üstünlük tanımaz.'' Bazı edebiyat türleri içinde Cervantes'in gönlüne yakın olanları yok değildir pastoral romans gibi ama onun bile bir yolunu bulup altını oyar. Sonunda pastoral romansın da ancak edebi bir tür olma özelliklerini abartarak vurgular, ya gerçek dünyayla zorlama ilişkisini sergiler ya da içine başka türlerin özelliklerine de katarak hiçbir edebi türün karışmadan, melezleşmeden var olamayacağını gösterir. bağlayıcı yazma kurallarına ise hiç kulak asmaz. Edebiyat türleri hiçbir yer, zaman ve kültürün tekelinde de değildir. Biraz değişerek, biraz da özelliklerini koruyarak yaratıcılığın coğrafyasında nüfuz etmedikleri bir karış alan bırakmayan gezginlerdir onlar. Aynı Don Kişot'un yazıldığından bu yana geçen 400 yılda bütün anlatılar ve bütün kültürlerce benimsendiği gibi Yel mi, mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.